Sekizinci bölüm. Yeni bir nutuktan kaçınmak amacıyla babam daha uyanmadan erkenden kalkıp yola koyuldum. Bir not yazıp kapısının altından attım. Ardından Emma'nın bana verdiği elmayı yanıma almak istedim. Ne var ki gece bıraktığım yerde değildi. Yere eğilip bakınca bir yığın toz öbeğiyle birlikte golf topu büyüklüğüne deriyi andıran bir cisim buldum. Birisinin topu buraya kaçırdığını düşünürken, bu deri gibi cismin aslında elma olduğunu fark ettim. Geceliğin bir saatten sonra daha önce bir meyvede görmediğim ölçüde tamamen çürümüştü. Bir gıda kurutucusunda bir yıl boyunca kapalı kalmış gibi bir hali vardı. Yerden almaya çalıştığım zaman kuru bir toprak öbeği gibi un ufak oldu. Şaşkınlık içinde elmayı orada bırakıp dışarı çıktım. Sokakta yağmur çiseliyordu. Neyse ki döngüden çıktığım zaman gri gökyüzü yerine İnsanı huzur veren güneşe bırakmıştı. Ancak bu kez höyüğün öbür tarafına beni bekleyen güzel kızlar ya da herhangi bir kimse yoktu. Bozulmamaya çalışsam da biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Eve girer girmez Emma'yı aramaya koyuldum. Gel gelelim daha görüşteki holden geçmeden bayan Piregül'ün önümü kesti. Biraz konuşalım bay Portman diyerek beni mutfağa soktu. İçerisi kaçırdığım şatavatlı kahvaltıdan dolayı hala güzel kokuyordu. Kendimi müdürün odasına çağrılmış gibi hissettim. Bayan Piregir'in kocaman kuzineye yaslandı. Bizimle birlikte olmaktan mutlu musun? Çok mutlu olduğumu söyledi. Güzel diye karşılık verirken yüzündeki gülümseme kayboldu. Bazı çocuklarımla dün öğleden sonra güzel vakit geçirdiğini anlıyorum. Ayrıca hararetli bir sohbet yapmışsınız. Çok güzeldi, hepsi gerçekten çok hoş. Ortamı yumuşatmaya çalışıyordum ama tatsız bir konuya gireceği belliydi. Söyle bakalım, sohbetinizin konusunu nasıl tanımlarsın? Hatırlamaya çalıştım. Bilmiyorum, bir sürü şeyden bahsettik. Burada hayatın nasıl olduğundan, benim yaşadığım yerde nasıl olduğundan, yaşadığın yerden. Evet. Peki sence gelecekteki olayları geçmişe ait çocuklarla konuşmak doğru mu? Çocuk mu? Onları gerçekten öyle mi görüyorsunuz? Sözümü daha bitirmeden bunu söylediğime pişman olmuştum. Aksi bir tavırla, onlar kendilerini öyle görüyorlar diye konuştu. Sen olsan onlara ne dersin? Haline bakılırsa onunla tartışmak pek akıllıca olmazdı. Çocuk derdim sanırım. Gerçekten öyle. Elleriyle kuzneye hafif darbeler indirerek konuşmaya devam etti. Şimdi, dediğim gibi, geleceği geçmişe ait çocuklarla konuşmak akıllıca bir davranış mı? Tartışmayı sürdürmeye karar vermiştim. Hayır mı? Ah, ama konuştuğunuz belli. Nereden biliyorum dersen, Hak dün akşam yemekte bize 21. yüzyılda telekombinasyon teknolojisinin harikaları konusunda büyüleyici bir ders verdi. Sesindeki alayçı ton belirgindi. 21. yüzyılda bir mektup gönderdiğin zaman karşı tarafın anında aldığını biliyor muydun? Sanırım e-mailden bahsediyorsunuz. Neyse, hak hepsini biliyor. Anlayamadım, bu sorun mu? Yaslandığı kuzineden kalkıp sekerek bana doğru bir adım attı. Benden en az 30 santim kısa olmasına rağmen yine de ürkütücü görünüyordu. Bir yim bir olarak o çocukları güvenli bir şekilde yaşatmaya yemin ettim. Bu, her şeyden öte onları döngüde, yani bu adada tutmak anlamına geliyor. Anladım. Bay Portman, onlar sizin dünyanızda asla yaşayamaz. Öyleyse onların kafasını geleceğin egzotik harikalarıyla neden meşgul ediyorsunuz? Şimdi çocukların yarısı Amerika'ya Ejet uçağı seyahat etmek için yalvarırken, Öbür yarısı, sizinki gibi bilgisayarlı bir telefon sahibi olacakları günün hayaliyle yaşıyor. Özür dilerim, bunu düşünemedim. Burası onların yuvası. Elimden geldiğince güzel bir yer haline getirmek için uğraştım. Fakat acı gerçek şu ki, onlar burayı terk edemez. Siz de onlarda bu isteği uyandırmazsanız sevinirim. İyi ama neden terk edemiyorlar? Bir an bana gözlerini kısarak baktı. Ve başını iki yana salladı. ''Beni bağışlayın. Cahilliğinizin boyutunu hafife almaya devam edeceğim.'' Doğuştan boş durmamak gibi bir huyu olduğu anlaşılan Bayan Peregrin, sobanın üstünden bir tava alıp çelik telle ovalamaya başladı. ''Sorumu duymazlıktan mı geliyor, yoksa en basit cevabı bulmaya mı çalışıyor?'' diye düşündüm. Tava temizlenince tekrar sobanın üstüne koydu. ''Onlar sizin dünyanıza dolaşamazlar, Valportman.'' Aksi takdirde çabucak yaşlanıp ölürler. ''Ölürler derken ne demek istiyorsunuz?'' ''Daha yalın nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Ölürler işte Jacob.'' Konuyu en kısa zamanda kapatmak ister gibi kısa ve öz konuşuyordu. ''Ölümü alt etmenin bir yolunu bulduğumuzu düşünebilirsin ama bu tamamen bir yanılgı. Çocuklar döngünün öbür tarafında fazla oyalanırsa yaşlanarak geçirmedikleri onca yıl bir anda.'' Sadece birkaç saat içinde üstlerine çöker. İnsanların odamdaki elma gibi buruş buruş olup toz haline geldiğini gözümde canlandırdım. Ürpererek, korkunç bir şey bu dedim. Talihsiz bir şekilde tanık olduğum birkaç olay hayatımın en berbat anlarıydı. Seni temin ederim ki, gerçekten korkunç bazı şeyler görecek kadar yaşadım. Öyleyse daha önce oldu bu. Ne yazık ki. Uzun yıllar önce benim himayem altındaki küçük bir kızın başına geldi. Adı Charlotte'tı. Hayatımda ilk ve son kez Inbury'in kardeşlerimden birini ziyarete gitmiştim. O kısa süre içinde Charlotte ona bakan büyük çocukları atlatıp döngüden dışarı çıkmış. O zaman galiba 1985 veya 86'ıydı. Charlotte köyde kendi kendine gezinip oyalanıyormuş. O sırada bir polis memuru onu fark etmiş. Kim olduğunu... Nereden geldiğini açıklayamayınca hoş üstüne vazife değilmiş ya. Zavallı kız anakarada bir çocuk yetiştirme yurduna gönderilmiş. Ona ulaşana kadar iki gün geçti. O süre içinde 35 yıl yaşlanmıştı. Onun resmini gördüm galiba. Küçük kız elbiselerini giymiş büyük bir kadın vardı. Bayan Pilgrim hüzünlü bir ifadeyle başını salladı. O günden sonra eskisi gibi olmadı. Aklı başında değildi. Ne oldu ona? Şimdi Bayan şehrle birlikte yaşıyor. Gerek o, gerek bayan tıraş bütün zor meseleleri üstlenirler. Fakat adaya hapsolmuş gibi değiller değil mi? Şu anda 1940'ı terk edemezler mi? Evet, tekrar normal olarak yaşlanmaya başlarlar. Ama sonunda ne olacak? Acımasız bir savaşın ortasında mı kalsınlar? Onlardan korkan ve yanlış anlayan insanlarla mı karşı karşıya gelsinler? Üstelik bunlar gibi başka tehlikeler de var. En iyisi burada kalmaları. Ne gibi başka tehlikeler? Ağzından kaçırdığına pişman olmuş gibi yüzü asıldı. Senin endişelenmeni gerektirmeyen şeyler. En azından şimdilik. Sözünü bitirince beni dışarı kışkışladı. Diğer tehlikeler diye ne demek istediğini bir kez daha sorsam da sinekliği yüzüme kapattı. Yüzünde zoraki bir gülümsemeyle Sabahın tadını çıkar diye konuştu. Gidip bayan buluğumu bul. Eminim seni görmeye can atıyordur. Ardından eve girip gözden kayboldu. O un ufak olan elmanın görüntüsünü zihnimden nasıl sileceğimi düşünerek bahçeye yürüdüm. Gel gelelim çok geçmeden bu düşünce aklımdan çıkmıştı. Unuttuğum için değil, sadece artık canımı sıkmıyordu. Bu kadar tuhaf bir olay yaşamamıştım. Emma'yı bulma görevime kaldığım yerden başlayınca, Halktan onun erzek almak için köye gittiğini öğrendim. Bunun üzerine bir ağacın gölgesine uzanıp beklemeye karar verdim. Beş dakika geçmeden yarı uyur yarı uyanık bir halde otların üstünde yatıyordum. Budala gibi sırtıp huzurlu bir şekilde öğle yemeğinde ne olabileceğini düşünüyordum. Sanki burada olmak üzerimde narkotik bir etki yapmıştı. Bizzat döngü bir tür uyuşturucu, moral arttırıcı veya yatıştırıcının bir araya geldiği bir karışım gibiydi. Gereğinden fazla kaldığım takdirde hiç ayrılmak istemeyebilirdim. Eğer bu doğruysa bu durum birçok şeyi açıklar diye düşündüm. İnsanların onlarca yıl boyunca akıllarını kaçırmadan aynı gün tekrar tekrar yaşamaları bunun örneğiydi. Evet burada hayat güzel ve huzurluydu ama her gün bir öncekinin tıpı benzeri tıp benzeriyse ve çocuklar Bayan Pireg'in dediği gibi ayrılamıyorsa o zaman burası sadece bir cennet değil, Aynı zamanda bir hapishaneydi. İnsanı hipnotize eden güzelliği yüzünden insanın bu durumu fark etmesi yıllarını alırdı. Bunu fark ettiği zamansa artık çok geç olurdu. Buradan ayrılmak çok tehlikeli bir hale gelirdi. Dolayısıyla aslında buradan ayrılıp ayrılmamak gibi bir karar bile verilemiyordu. Çocuklar burada kalıyordu. Ancak aradan yıllar geçtikten sonra kalmasaydım ne olurdu diye düşünmeye başlıyorlardı. Herhalde biraz kestirmiştim. Zira kuşluk vakti birinin ayağımı dürtmesiyle uyandım. Bir gözümü açınca karşımda ayakkabının içine saklanmaya çalışırken bağcıklara takılıp kalmış küçük insansı bir figür gördüm. Bir jant kapağının yarısı boyundaki bu kaba şekilli, kolları bacakları kas katı figürün üzerinde kamuflaj askeri kıyafet vardı. Bir süre kendimi kurtarmak için debelendikten sonra Kurmalı bir oyuncak gibi hareketsiz kaldı. Yakından bakınca çok tuhaf ve kaba görünüyordu. Kafası elle şekil verilmiş bir kil topağıydı ve yüzünde parmak izleri vardı. Bahçenin öbür ucundan birisi getir onu buraya diye seslendi. Ormanın başlangıcında bir kütüğe oturmuş olan bir çocuk bana el sağlıyordu. Kilden yapılmış askeri alıp o tarafa doğru yürüdüm. Çocuğun etrafında bir hayvanat bahçesini andırırcasını toplanmış olan kurmalı adamlar hasar görmüş robotlar gibi aksayarak dolaşıyordu. Ona doğru yaklaşırken elimdeki oyuncak tekrar canlanıp kaçmak istercesine kıvranmaya başladı. Oyuncağı diğerlerinin yanına koyup pantolonuma bulaşan toprağı sirkeledim. Benim adım Enoch diye konuştu çocuk. Sen o olmalısın. Herhalde oyun diye cevap verdim. Getirdiğim oyuncağı diğerlerinin yanına koyarak ''Canını sıktıysa kusura bakma'' dedi. Bir takım fikirleri var gördüğün gibi. Onları tam eğitemedim. Daha bir hafta önce tamamlayabildim. Hafif bir kokni aksanıyla konuşuyordu. Gözlerinin etrafında bir rokunu andırırcasına siyah halkalar vardı. Fotoğraflardan hatırladığım tulumu kil ve toprak içindeydi. Tombul sıratı olmasa Oliver Twist'ten fırlayıp karşıma çıkmış bir baca temizleyici sanabilirdim. Etkilenmiş halde bunları sen mi yaptın diye sordum. Nasıl? Bunlar hamunculi diye cevap verdi. Bazen onlara bebek kafası takıyorum ama bu sefer acelem vardı. O yüzden uğraşmadım. Hamunculi nedir? Birden fazla hamunculus dedi. Gerizekalıların bile bilmesi gereken bir şeymiş gibi söylemişti. Bazıları çoğulunu hamun kula ses diye zannediyor ama bence kulağa salakça geliyor değil mi? Kesinlikle. Geri getirdiğin kilden asker tekrar ortalıkta dolanmaya başlamıştı. Eno onu ayağıyla grubun ortasına doğru itti. O anda bütün oyuncaklar sapıtmışçasına yerinde duramayan atomlar gibi birbirine çarpmaya başladı. Eno, dövüşün sizi gidi dönmeler diye talimat verdi. O zaman oyuncakların toslamakla kalmayıp birbirlerine vurduğunu ve tekme attığını fark ettim. Gruptan ayrılmaya çalışan kilden adamsa kavga ile ilgilenmiyordu. Bir kez daha sendeleyerek uzaklaşmaya çalışınca en onu yakaladığı gibi bacaklarını kopardı. ''Benim ordumda firarelerin sonu budur.'' diye bağırarak topal figürü otların üstüne fırlattı. Kilden adam abartılı bir şekilde debelenirken diğerleri onun üstüne çullandı. Bütün oyuncaklarına bu şekilde mi davranıyorsun? Ne olmuş? Onlar üzülüyor musun? Bilmiyorum. Üzülmem mi gerekir? Hayır. Ben olmasam canları bile olmazdı. Ben gülünce sert bir şekilde bana baktı. Çok mu komik? Espri yaptın. Biraz kanın kafalısın galiba. Bak buraya. Bir asker alıp giysilerini çıkardı. İki eliyle ortadan kırıp macunumsu göğsünden mini çıkartmakta olan bir kalp çıkardı. Asker o anda cansızlaşmıştı. o kalbi baş parmağı ile işaret parmağı arasında tutup bana gösterdi. Bu bir farenin kalbi. İşte ben bunu yapabiliyorum. Birisinin yaşamını alıp bir başkasına can veriyorum. İster bunun gibi kilden bir adam, ister geçmişte canlıyken artık ölü herhangi bir şey olabilir. Artık doğmuş olan kalbi tulumunun cebine soktu. Tam olarak nasıl eğiteceğimi öğrendiğim zaman böyle koca bir ordum olacak. Üstelik çok heybetli olacaklar. Ne kadar heybetli olacağını bana göstermek için kolunu başın üstüne kaldırdı. Sen ne yapabilirsin diye sordu. Ben mi? Hiçbir şey. Yani senin gibi özel bir şey yapamam. Yazık. Neyse bizimle birlikte mi yaşayacaksın? Buna hiç istekli olmadığı sesinden anlaşılıyordu. Daha çok meraktan sormuştu. Henüz bilmiyorum. Gözlerini kısarak beni daha yeni anlıyormuş gibi başını yavaşça iki yana salladı. Ardından öne doğru eğilip kısık sesle ''Emma sana köye baskın olayından bahsetti değil mi?'' diye sordu. Ne baskını? Başını öte yana çevirdi. ''Aa yok bir şey. Sadece aramızda oynadığımız bir oyun.'' İçimde yoğun bir kandırılma hissi uyanmıştı. Bana bundan bahsetmedi. Eno kütüğün üstünde bana yaklaştı. Bahsetmediğine eminim. İddiaya girerim. Burası hakkında bilmeni istemediği pek çok şey vardır. Ya öyle mi? Neden? Çünkü o zaman herkesin inanmanı istediği gibi buranın güzel bir yer olmadığını anlarsın ve kalmazsın. Ne tür şeyler bunlar? Hınzırca gülümseyerek söyleyemem dedi. Yoksa başım derde girebilir. Olsun konuyu sen açtın. Ayağa kalktım. Bekle diyerek kolundan tuttu. Bir şey anlatmayacaksan niye bekleyeyim? Çenesini düşünceli bir şekilde ovuşturdu. Doğru sana bir şey söylememe izin yok. Ama sanırım üst kata çıkıp koridorun sonundaki odaya bakmak istersen sana engel olamam. Neden? Ne var orada? Arkadaşım Viktor. Seninle tanışmak istiyor. Git biraz konuş onunla. Olur konuşurum. Eve doğru yürümeye başladıktan bir süre sonra Enok'un ıslık çaldığını işittim. Eliyle kapının üst parfazını yokluyormuş gibi bir hareket yaptı. Dudaklarını oynatarak anahtar dedi. İçeride birisi varsa anahtarı ne yapacağım? Duymamış gibi davranarak geri döndü. Bir işim varmış da kimsenin bilmesi umurumda değilmiş gibi yavaş yavaş yürüyerek eve girip üst kata çıktım. Kimseye görünmeden yukarı vardığımda koridorun sonundaki odaya usulca sokulup kapıyı yokladım. Ne var ki kapı kilitliydi. Vurduğum zaman bir cevap alamadım. Kimsenin görmediğinden emin olmak için başımı geriye çevirip bakarak elimi pervazın üstünde gezdirdim. Sahiden orada bir anahtar vardı. Kapıyı açıp sessizce içeri girdim. Diğer yatak odalarından bir farkı yoktu. İçeride bir şifon yer, bir gardırop, bir komedin ve üstünde çiçek konmuş bir vazo vardı. Örtülü hardal rengi perdelerin ardından vuran kuşluk vakti güneşi bütün adayı kehribar rengine boyamıştı. İşte o zaman yatakta yatmak olan bir delikanlıyı fark ettim. Dantel bir perdenin ardında yattığı için belli belirsiz fark edilen çocuğun gözleri kapalı, ağzı hafif aralıktı. Onu uyandırmaktan korkarak olduğum yerde dona kaldım. Bayan Peregrin'in albümünden tanıdığım bu çocuğu yemeklerde veya evin içinde görmediğim gibi kimse bizi tanıştırmamıştı. Gördüğüm fotoğrafta tıpkı şimdi olduğu gibi yatakta uyuyordu. Bir tür uyku hastalığına yakalanıp karantina mı alınmıştı? Eno, bana daha hastalık mı bulaştırmak istiyordu? Merhaba diye fısıldadım. Uyanık mısın? Delikanlı kıpırdamadı. Kolunu tutup hafifçe sarstım. Yüzü bir yana düştü. O anda aklıma korkunç bir olasılık geldi. Teorimin doğru olup olmadığını anlamak için elimi ağzına tuttum. Nefes alıp vermiyordu. Parmaklarımla dokunduğum dudakları buz gibiydi. Şoka girmiş bir vaziyette elimi hemen çektim. O sırada ayak sesleri duyup dönünce kapıda Browney'i gördüm. Buraya girmemen gerekirdi diye tısladı. O ölmüş. Kızın gözleri delikanlıya takılınca yüzü buruştu. O Victor. Birden bu yüzü nerede gördüğümü hatırlamıştım. Dedemin fotoğraflarından birinde kayığı kaldıran çocuktu bu. Victor Bromley'nin kardeşiydi. Ne zaman öldüğünü anlamanın imkanı yoktu. Döngü inelenmeye devam ettikçe... 50 yıl önce öldüğü hali bir gün önce ölmüş gibi görünebilirdi. Ne oldu ona? Arkadan ihtiyar Viktor'u uyandırsam iyi olur belki diye bir ses geldi. O zaman kendini sorabilirsin. Konuşan Enoch'tu. İçeri girip kapıyı kapadı. Brovin süzülen gözyaşları arasında onu umutla baktı. Onu uyandırır mısın? Hadi lütfen Enoch. Yapamam. Bu sıralar elimdeki kalpler bitmek üzere. Bir insanı bir dakika alına bile olsa uyandırmak için bir sürü kullanmak gerekir. Brovin cesedinin yanına gelip parmaklarıyla saçını düzeltmeye başladı. Lütfen, Victor'la konuşmayalı yıllar oldu diye yalvardı. Eno aklına yeni gelmiş gibi, ''Bodrum'da ilatılı suya koyduğum birkaç inek kalbi var.'' diye konuştu. ''Fakat kötü malzeme kullanmaktan nefret ederim.'' Tazesi her zaman daha iyidir. Brovin hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bir damla gözyaşı kardeşinin ceketine düşünce telaş içinde kolunun yeniyle silmeye koyuldu. Eno, kendini bu kadar kaptırma dedi. Dayanamıyorum biliyorsun. Zaten Victor uyandırmak acımasızca bir davranış. Bulunduğu yerden hoşlanıyor. Neresi orası diye sordum. Kim bilir? Fakat ne zaman onu sohbet etmek için uyandırsak geri dönmek için müthiş acele ediyor. Esas acımasız olan Brovin'le o şekilde oyuncak gibi oynaman ve beni kandırman. Hem Viktor öldüyse neden onu görmüyoruz? Brovin bariz bir küçümsemeyle bana baktı. O zaman onu hiç göremeyiz. Çok üzüldüm dostum dedi Ino. Yukarıya çıkmaktan bahsetmemin sebebi bütün olayları görmeni istememdi. Ben senden yanayım. Ya öyle mi? Olaylar nedir öyleyse? Viktor nasıl öldü? Bravin bana baktı. Onu bir. Ay! Enohunun dirseği için Sus! söylememen lazım. Çok saçma dedim. İkiniz de söylemezseniz gidip bayan Peregrine sorarım. Enoh gözlerini açarak hızla yanıma geldi. Ah, hayır sakın yapma!'' ''Öyle mi? Neden?'' ''Kuş Viktor hakkında konuşmamızı istemiyor. Onun için sürekli siyah giyiniyor. Her neyse bizi burada görmemeli yoksa bacaklarımızdan tavana asar.'' Tam lafının üstüne Bayan Pregni'nin kuşku götürmez biçimde aksayarak merdivenden çıktığını işittik. Yüzü bembeyaz kesilen Brovin hızla yanımdan geçip odadan çıktı. Fakat Enoch çıkamadan önünü kestim. Çekil yolumdan diye tısladı. Viktor'a ne olduğunu söyle. Söyleyemem. Öyleyse köye baskından bahset. Onu da söyleyemem. Beni yana itip çıkmaya çalıştı. Ancak bunu yapamayacağını anlayınca pes etti. Tamam kapıyı kapa da kulağına fısıldayayım bari. Bayan Pricklin tam kata çıkmak üzereyken kapıyı kapadım. Bir süre kulağımızı kapıya dayayıp bizi fark etmediğinden emin olmak için dinledik. Müdire'nin koridorda yankılanan ayak sesleri kapıya kadar yaklaşıp durdu. Başka bir kapı gıcırdayarak açılıp kapandı. Eno odasına girdi diye fısıldadı. Öyleyse köye baskını anlat. Söylediğine pişman olmuş gibi görünerek beni kapıdan uzaklaştırdı. Kulağıma fısıldaması için ona doğru eğildim. Dediğim gibi oynadığımız bir oyun bu. Adından ne olduğu anlaşılıyor. Yani gerçekten köye saldırıyor musunuz? Köyü mahvediyoruz. İnsanları kovalayıp hoşumuza giden şeyleri alıyoruz. Etrafı yakıyoruz. Gülüp eğleniyoruz. Ama korkunç bir şey bu. Becerilerimizi bir şekilde denememiz lazım değil mi? Günün birinde kendimizi savunmamız gerekebilir. Yoksa paslanırız. Üstelik kurallar var. Kimseyi öldürmemize izin verilmiyor. Sadece biraz korkutuyoruz. Hem birinin canı yansa bile yağmur gibi ertesi gün aynı hallerine dönüp hiçbir şey hatırlamıyorlar. Emma da oynuyor mu? Hayır. O da senin gibi. Kötü bir iş yaptığımızı söylüyor. Bence de öyle. Gözlerini yukarıya çevirdi. İkiniz tam birbirinize uygunsunuz. Ne demek o? 160'lık boyu ayağa kalkıp parmağıyla göğsümü dürttü. Bana tepeden bakma demek ahbap. Biz arada bir o lanet olası köye baskını yapmasak, bu guruhun çoğu yıllar önce yok olup giderdi. Kapıya yürüp elini kapı kolu üstüne koyarak bana döndü. Hem bizim kötü olduğumuzu düşünüyorsam, onları görene kadar sabret. Onlar kim? Hepiniz neden bahsediyorsunuz? Parmağını ağzına götürüp beni susturarak dışarı çıktı. Odada yine tek başıma kalmıştım. Gözlerim yataktaki cesede ilişti. Sana ne oldu Victor? Belki kafayı üştüp kendini ölürdü diye düşündüm. Bu güzel görünen ancak geleceği olmayan sonsuzluktan öyle bıkmıştı ki fare zehri içmiş veya kendini uçurumdan aşağı atmıştı. Belki bayan Peregrin'in kastettiği diğer tehlikeler yapmıştı bu işi. Koridor çıkıp merdivene doğru yürümeye başlamıştım ki aralık duran kapının ardında Bayan Piregir'in sesini işittim. Bulduğum ilk odaya kendimi atıp kadın aşağı inene kadar saklandım. Tehlike geçince düzgün biçimde yapılmış yatağın önünde duran botları fark ettim. Bunlar Emma'nın botlarıydı. Demek onun odasındaydım. Bir duvarın önüne aynalı bir şifon yer yerleştirilmişti. Öbür duvarın önünde bir yazı masası, Altında bir sandalye vardı. Burası saklayacak bir şey olmayan tertipli bir kızın odasıydı. Ya da dolabın içinde bir şapka kutusu bulana kadar öyle görünüyordu. Kutu bir iple bağlanmıştı. Ve üstünde yağlı kalemle bir şey yazılmıştı. Özeldir. Emma Bulum'un mektupları. Açmayın. Kırmızı bez görmüş boğa gibi olmuştum. Yatağa oturup kutuyu kucağıma koyarak ipi çözdüm. İçindeki yüzden fazla mektubun hepsi de damdan gelmişti. Kalbim küt küt atıyordu. Tam anlamıyla yıkık evde bulmayı umdum altın madenini keşfetmiştim. Burnumu soktuğum için elbette kendimi kötü hissediyordum ama burada yaşayanlar bazı şeyleri gizlemekte ısrar ettiğine göre başımın çaresine bakmak zorundaydım. Hepsini tek tek okumak istesem de birinin her an odaya girmesinden korkarak Fikir sahibi olacak şekilde hızla göz gezdirdim. Büyük kısmı Portmund dedemin orada görev yaptığı 1940'ların başına aitti. Rastgele seçip okuduklarım uzun ve aptalca bir içeriğe sahipti. Dedemin o zamanki kırık dökük İngilizcesiyle ile Emma'ya aşk ilanları ve onun güzelliğini beceriksizce tarif ettiği cümlelerle doluydu. Çiçek gibi güzelsin, hem güzel kokuyorsun, koparabilir miyim? Bir tanesini ağzına sigara ile bir bombanın üstüne oturup poz verdiği resmini de koymuştu. Bir süre sonra mektupları kısalmaya ve araları uzamaya başlamıştı. 1950'lere geldiğimde artık yılda bir mektuba düşmüştü. Sonuncusu Nisan 1963'te gönderilmişti. Zarfın içinde mektup değil birkaç fotoğraf vardı. İki tanesinde Emma vardı. Dedem bu fotoğrafları ona geri göndermişti. İlkinde Emma dedemin pozuna Nazire'ye parçasına komik bir poz vermişti. Patates soyarken bir yandan Bayan Pirgin'in piposunu içer gibi yapmıştı. İkincisi üzücü bir pozdu. Herhalde dedem ona mektup yazmayı bıraktıktan sonra göndermişti. Son fotoğrafta, dedem bundan sonra bir şey göndermemişti, orta yaşlarındaki dedemin kucağında küçük bir kızı vardı. Son fotoğrafa en az bir dakika baktıktan sonra, Küçük kızın kim olduğunu anlayabildim. O zamanlar muhtemelen dört yaşlarındaki Suzi halamdı. Dedem ondan sonra bir daha mektup göndermemişti. Emma'nın cevap alamadığı halde dedeme daha ne kadar yazmaya devam ettiğini ve dedemin o mektupları ne yaptığını merak ettim. Yırtıp atmış mıydı? Bir yerim saklamıştı. Babamla halamın küçükken buldukları mektup muhakkak bunlardan biriydi. O yüzden babalarının yalan söylediğini İşini aldattığını sanmışlardı. Halbuki ne kadar yanılmışlardı. O sırada birinin hafifçe öksürdüğünü duydum. Arkama dönüp baktığımda Emma kapıda durmuş sert bir ifadeyle beni seyrediyordu. Birden kıpkırmızı kesilerek telaşla mektupları toplamaya çalıştım ama artık çok geçti. Suçüstü yakalanmıştım. Özür dilerim buraya girmemem gerekirdi. Gayet iyi farkındayım ama hiç şüphesiz senin okumanı bölmemem gerekir. Hışınla şifon yere gidip bir çekmeceyi çıkardığı gibi büyük bir gürültüyle yere fırlattı. Madem bu işe başladın, külotlarıma da bak o halde. Özür dilerim, gerçekten çok üzgünüm. Hiç böyle şeyler yapmam aslında. Ah tabii, hanımların pencerelerini gözetlemekle çok meşgulsün herhalde. Öfkeden titreyerek tepeme dikildi. Bense mektupları kutuya yerleştirmek için çabalıyordum. Bunun bir sistemi var herhalde. Ver şunları bana. Her şeyi berbat ediyorsun. Yere oturup beni yana etti. Kutunun içini yere boşaltıp mektupları bir postane görevlisi gibi hızla ayırdı. En iyisi çenemi kapamak diye düşünüp onun yaptıklarını uysalca izlemeye başladım. Biraz sakinleştiği zaman ''Demek ev ve benim ilişkimi öğrenmek istiyorsun öyle mi?'' diye sordu. Bana sorabilirdin oysa. Burnumu sokmak istemedim. Bu tartışma götürür öyle değil mi? Galiba. Ne öğrenmek istiyorsun peki? Biraz düşündüm. Nereden başlayacağımı bilemiyordum. Sadece ne olduğunu. İyi öyleyse. Bütün güzel ayrıntıları bir kenara koyup hemen sonuca gidelim. Aslında çok basit. Eyüp gitti. Beni sevdiğini söyledi ve günün birinde döneceğine söz verdi. Fakat hiç dönmedi. Fakat gitmesi gerekiyordu değil mi? Savaşmak için. Gerekiyor muydu? Bilmiyorum. Halka avlanıp öldürülürken bir köşede oturup bekleyemeyeceğini söyledi. Savaşmanın görevi olduğunu söyledi. Sanırım görev benden daha önemliydi. Her neyse dönmesini bekledim. O lanet olası savaş boyunca endişe içinde dönmesini bekledim. Gelen her mektubun ölümünü haber verdiğini düşünerek korktum. Nihayet savaş sona erdiğinde dönmesinin mümkün olmadığını bildirdi. Aklını kaçıracağını söyledi. Askerde kendine nasıl koruması gerektiğini öğrendiğini, kendisine bir dadı gibi davranan kuşa artık ihtiyacı olmadığını söyledi. Amerika'ya gidip ikimize bir yuva kuracak, sonra beni çağıracaktı. Bu nedenle yine bekledim. Öyle uzun beklemiştim ki gerçekten onun yanına gitseydim 40 yaşına gelecektim. O esnada sıradan biriyle yaşamaya başlamış. Dedikleri gibi. Hepsi bu kadar. Özür dilerim. Bunları hiç bilmiyordum. Eski hikaye. Artık fazla kurcalamıyorum. Buraya takılıp kaldığın için onu suçluyor musun? Bana sert bir şekilde baktı. Takılıp kaldığımı kim söyledi? Ardından iç çekti. Hayır, onu suçlamıyorum. Sadece özlüyorum. Hala mı? Hem de her gün. Mektupları ayırmıştı. Kutunun kapağını kapatarak. İşte öğrendin dedi. Aşk hayatımın bütün geçmişi dolaba tıkılmış şu tozlu kutunun içinde. Derin bir nefes alıp gözlerini kapadı. Ardından burnunu sıktı. Bir an düzgün yüz atları ardında yaşlı bir kadın görür gibi oldum. Dedem zavallı, özlemle dolu kalbine kırmıştı. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen yarası hala kapanmamıştı. Bir an içimden ona sarılmak gelse de bir şey bana mani olmuştu. Bu mucizelerin mucizesi güzel, tuhaf ve büyüleyici kız benden gerçekten hoşlanıyor gibiydi. Fakat hoşlandığının aslında ben olmadığımı şimdi anlıyordum. Dedem onun kalbini kırmıştı. Ben onun dublörü olmaktan öteye gidemezdim. Bu ne kadar arzulu olursa olsun, herkesi durdurmaya yeterdi. Arkadaşımın eski sevgilisiyle flört etmeyi mide bulandırıcı bulan insanlar tanıyordum. Bu mantığa göre dedemin eski sevgilisiyle flört etmek aslında en ses gibiydi. Derken Emma elini koluma koydu. Ardından başını omzuma yasladı. Çenesinin yavaşça yüzüme yaklaştığını hissediyordum. Şayet vücut dilinde bunun karşılığı varsa herhalde öp beni demekti. Bir dakika içinde yüzlerimiz aynı hizaya gelecek ve o zaman ben dudaklarımı onun dudaklarına kenetlemek ya da onu iterek incitmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktım ki biraz önce zaten yeterince incitmiştim. Sorun onu öpmek istememem değildi. Aslında bunu çok istiyordum. Fakat dedemden gelen aşk mektuplarını takıntı halinde sakladığı kutudan yarım metre uzakta olmaktan dolayı kendim tuhaf ve gergin hissediyordum. Yanağını yanağıma dayadığı zaman ya diye hiç anının geldiğini anlamıştım. O yüzden aklıma gelen ateş söndürücü ilk düşünceyi söyledim. Enohlarınızda bir şey mi var? Emma anında ilkilerek çekildi ve çok tuhaf bir laf etmişim gibi bana baktı. Ne? Hayır. Nereden aklına geldi bu saçma fikir? Ondan dolayı. Senden bahsederken sanki biraz alıngan konuşuyor. Benim ortalıkta olmamı istemiyormuş. Onun oyununu bozmuşum falan gibi bir izlenime dindim. Emma gözlerini iyice açmıştı. Her şeyden önce onun bozulacak bir oyunu yok. Bundan kesinlikle emin olabilirsin. O kıskanç yalancı salağın teki. Öyle mi? Ne öyle mi? Yalancı. Gözlerini kıstı. Neden? Ne tür bir saçmalık yumurtladı? Emma Victoria ne oldu? Çok şaşırmıştı. Başını iki yana sallayarak mırıldandı. Kahrolası bencil çocuk. Burada kimsenin bana söylemediği bir şey olmuş. Ve ben bunun ne olduğunu bilmek istiyorum. Ben söyleyemem. Bundan başka laf duymuyorum. Ben gelecekten bahsedemem. Siz geçmişten bahsedemezsiniz. Bayan Piregün hepimizin elini kolunu bağladı. Dedemin son arzusu benim buraya gelip gerçeği öğrenmemdi. Bunun bir anlamı yok mu? Elimi tutup kucağına koyarak bir süre inceledi. Uygun kelimeleri arar gibi bir hali vardı. Sonunda, haklısın diye konuştu. Bir şey var. Anlatsana. Burada olmaz diye fısıldadı. Bu gece. Gece geç saatte babam ve bayan Pregün uyuduktan sonra buluşmaya karar verdik. Emma yerin kulağı var diyerek tek çözümün bu olduğunda ısrar etti. Gündüz vakti kuşku uyandırmadan bir arada bulunmamız olanaksızdı Saklayacağımız bir şey yokmuş görüntüsü vermek için öğleden sonra herkesin göz önünde bahçede dolaştık. Güneş batmaya yaklaştığı sırada tek başıma bataklıktan geri döndüm.